Elhamdülillâh lezî hedâna lihâdâ Femâ kûnnâ lehtâdîyel evlâne hedâna allâh Femâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh Lekâd jââetü Resulü Rabbinâ bilhak Sallu alâ Resulü'nâ Muhammed Allahum salli alâ Seyyidina Muhammed Sallu alâ Şufî'i Zülûbina Allahum salli alâ Seyyidina Muhammed Sallu Muhammed أعوذ بالله الشميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلو كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا اهد القوم الكافرين صدق الله العظيم الله من فعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم في القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السواف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Mubarek Cuma gecesinde 43. farz, 54 farzdan 43. farzı okuyacağız inşallah. Ve dersin sonunda da Aşura gecesiyle ilgili ve günüyle ilgili amelleri ve faziletleri kısaca anlatacağız. Aşura gecesi Muharrem-i Şerif'in 10. gecesi yani bu cumartesi Pazara bağlayan gece. Ha? Öyle mi yazıyor? Ha şöyle Pazartesi günü mü? Peki bakalım şimdi. Yanlış yazıldıysa da düzeltmek için bakmakta fayda vardır. Ben mi anlamadım yoksa? Yine bir de takvime bakın yine siz. Doğru yazılmış. Evet. Pazarı pazartesiye bağlayan gece evet. Ama bir daha sohbetten evvel olduğu için e, biz yine bu geceden vazifeleri e, konuşmalıyız. Neler yapacağımızı beyan ederiz inşallah. E, Cumartesiyi pazara bağlayan gece de Bursa'da sohbet oluyor saat 8'den sonra Vakıfköy'de. Orada da aşura dersi yaparız inşallah. Evvelce buralarda yapıyorduk fakat şimdi çok peş peşe oluyor. Televizyonlar da çıktı. Tabi vakitler yetmiyor. Onun için cumartesi pazara bağlayan gece Bursa'ya gelinirse oradaki sohbette de Aşura gecesi hakkında tafsilat verilir. Yani o gece ve gündüz olanlar Yaşananlar Ders hakkında e, Oradan yapılır O ders internetten canlı veriliyor Değil mi? E, Bursa'daki ders Gelemeyenler tabi internetten canlı veriliyor Ahmet Hoca .tv'den, Oradan da herkes dinleyebilir e, İnşallah O gecenin de dersini kaçırmayın Onda biraz daha e, Uzun konuşulur Bu konular İnşallah diyelim şimdi bir de şunu niyet ettim inşallah becerebiliriz epey senedir yapamıyoruz hıfız namazı e yani hafızayı açma ve ezber kuvvetimizi artırma hususunda Hz. Ali Efendimiz'den rivayet ediliyor evvelce pek bir şey ezberleyemiyordum e, aklımdan gidiyordu. Birkaç ayet ezberliyordum, sonra unutuyordum. Sonra Resullaha geldim Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Bu durumumdan şikayet ettim. Buyurdu ki sana bir namaz öğreteyim. Onu kılarsan bir şey unutmazsın. <gülüyor> ve o namaz cuma geceleri ancak kılınıyor. E, şimdi bu saatte 7'den sonra cuma 7 akşam ezanıyla cuma gecesidir ama e tabii olan son 3te 1 yani işte saat üç buçuk dörtlerde ama e, dört dört buçuklarda şimdi insanların toplanması güç oluyor. E, cuma günde insanların işi var. Çalışıyorlar. E, bu bakımdan e, kılamazsan da gecenin evvelinde de kılarsın buyurdu. E, ortasında da kılarsın. Ne vakit istersen cuma gecesi kılarsın buyurdu. Buna üç cuma devam et e, yahut beş cuma devam et yahut yedi cuma Devam. Biz bir sefer 7 Cuma yapmış idik. Kaç sene oldu bilmiyorum burada. Ee, tabii e, aşağı cami daha ferah oluyor şeyde. Buraya da ses verilir. İnşallah saat 7'de e, dururuz namaza önümüzdeki Cuma gecesi haftaya. E, hıfız namazı. Hz. Ali Efendimiz tabii onu siz kendiniz zor kılarsınız. Birekatta Yasin'in tamamı okunuyor berekatta duha namazı berekatta seyde sureci berekatta tebareke sureci yani hemen hemen Kur'an-ı Azim'in şandan yani e, diyelim ki 10 12 sayfa falan ediyor. Eee yazıcı 6 sayfa 23 9 sayfa 14,5 mu? E, efendim 14 sayfa yani bir, bir cüze yakındır. E, bu namaz 13'ün için sizin yani çoğunuz bunlar, bu sureleri ezbere namazda okuyamazsınız. Mahrum olmayasınız inşallah. Cemaatle kılarız, hepimiz ortak oluruz. Hafıza gücümüz artar. Sonra Hz. Ali Efendimiz, Keremallahu Cehu, bu namazı kıldım diyor. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve e geldim, ne diyorsa ezberledim. Kur'an'dan hangi ayet o, efendim, geliyorsa, vahiy tabii devam ediyor o zaman, yeni geliyor. E, bütün vahiyleri ezberledim. Artık hepsi gözümün önüne geldi. Hiçbir şey unutmaz oldum diyor. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Yani Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Onun için sonunda da bir duası var. O duayı da cemaatle yapacağız inşallah. E bu allah Teala hafızalarımızı muhafaza eylesin. E ezbere gücümüzü ölünceye kadar bizden selbetmesin. Bizi anlamaktan, kavramaktan, ezberlemekten ee, mahrum etmesin Allah'ım unutkanlıktan muhafaza eylesin Amin. unutkanlık çok kötü bir şey afetül ulm ve ilmin afeti ve belası ve musibeti unutmaktır e, bu kadar şey konuşuluyor okunuluyor yazılıyor e, unuttuğu zaman insan dünyada da rezil oluyor ahirette de sıkıntı çekebiliriz unutmanın sebebi de günahlardır Allah tevbe nasip eylesin Amin. nasıl olsa tevbe tesbih namazına kılarak İnşallah günahlarımızdan bayağı bir e, aklandık inşallah. E şimdi önümüzdeki hafta saat yediyi geçirmeyin çünkü yedi buçuğa kadar namaz biter. Yedi buçuktan sekize kadar da yatsı kılınır. Sekizde bir sohbete başlayalım. Milleti de evlerine geç bırakmayalım inşallah. Allah'ım nasip etsin. Amin. Kuvvet versin, kudret versin. imkan versin. Fırsat versin Rabbim. Amin. Mübarek Cuma gecelerinde ihya olmuş olur. E zaten hocam e, benim hafızayla, ezberlemekle bilmem ne, işim yok yani ezberlemesem de olur filan hocam böyle alsın hocam alın hocamı hocamı öne alın buraya ondan sonra efendim şimdi ne var? E, Yasin Şerif, Yasin Şerif zaten okursak namazda sen de dinlersin dinlediğin vakitte ne olur? gel sen hocam böyle bu hocamı öne alın buraya buradan yol verin hocama Evet efendim. Şimdi Yasin şerifi okuduğun zaman zaten 23 hatim. Bir Yasin 23 hatim. Namazda olursa kat kat. E ondan sonra Dukan suresini Cuma gecesi okursan ne var? Okursan tabii cemaatte okuyorsun, namazda okuyorsun. Sen de dinliyorsun. Zaten imam cemaat nedir? İmam cemaat ortaktır. Dinleyen de okuyana ortaktır. Namazda da zaten imam okuyorsun, kendi okumuyorsun. Onun kralı İmam ile ukraya hadis şerif, İmamın okuması, onun okuması demektir buyuruyor. E, niye imam okurken falan biz okuyor muyuz? Şafii mezhebinde okunuyorum, Hanefi mezhebinde okumuyoruz. Çünkü imamın okuması senin okuman yerindedir. O zaman e, Duhan suresi okursan ne olur? Ben e, kara hamim, dukan, leylete, cuma, asba, istigfurlu, səbün melek. Her gece var. Tirmizi'de Geçer bir hadis-i şerifte, Duhan suresini bir gecede okusa, sabaha af olarak çıkar. E, fakat e, cuma gecesi okusa, e, Efendim babamız, Hacı Ali Adel Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'in kenarına yazmıştı bu hadis-i şerifi. Kaynağı tirmizidir. E, Duhan suresini cuma gecesi okusa, sabaha kadar yetmiş bin melek onun için af ister. Bin melek. E, okunu o da okunuyor bunda. Diyelim ki hafızamız açılmadı. Denedik denedik, o boşuna canımız, yarım saat belimiz kırıldı namazda durduk, kafamda aynı hiç çalışmıyor. E, olsun ne zarar ettin? Yasin namazda, Yasin dinledin, dukansın, 70.000 meleksin, arkadaşlık var eder, Mülk Suresi kabir azabından kurtarır, Tebareke 30 ayetleri, her bir ayet bir günde muhafaza eder, Tebareke okursa bir ay muhafaza olur, 30 ayetine mukabil bir gün. E, kabir azabından kurtarır, Azap melekleriyle çekişir, mücadele eder, onları defedene kadar bırakmaz sahibini. Efendim, Secde Suresi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece okurdu. Hiç bırakmaz, yolculukta da bırakmaz, evde de bırakmaz. Secde Suresi ile Mülk Suresi'ni e, sallallahu aleyhi ve sellem. E, ölmüş sünnetleri, ihya edenler, yüz şehit cevabı alır. Ne zarar var bizim bu işlerimizde? He? Bizim bu cemaatlere gelenlerde, okuyanlarda, edenlerde ne zarar var? Şimdi tabi, kendimiz kılabilecek namazları cemaatle kılmıyoruz. Ama tesbih namazı millet sayı muhafaza edemiyor yani. Kafası sayıya gidiyor, işte huzuru bozuluyor ve yanlış yapıyor. E bu hıfız namazı şimdi nasıl Yasin Dukan nasıl ezberleyecek adam canım? Kaç kişi okuyabilir? Hafızların çoğu... E, ha dedim, yanlış okur ya namazda bunu oku desen. E, o halde, e, bunlar şey ama... İşte on kulü Allah bir namaz kılınsa şu bunlar herkes kılar. On kulu Allah'a herkes okur falan. Onları kendimiz kılalım. Bu gibi şeylerde cemaatle nafile namazlara izin vardır. Ee, Efendi Hazretlerimizden tesbih namazı için Efendi Babamız Ali Efendi Hazretleri cemaatle kıldığına şahitlik ettiler. Sonra kabul etti. Ve e, İmam Rabbah Hazretleri mektubatta buna biraz itiraz eder. E, fakat o tabi ezan ve Kamet yapılırsa yani hıfız namazı için özel ezan okunsa millette davet yapılsa yani davetten maksat tedai diye geçer. Tedai demek hani gelin namaza mağazına değil ezan ve kahmet getirirse mekruh olur demek. Ee, bir de bunu tabi her namazda adet edinirse kerahat olur. Fıkıhlar böyle diyen de var. Ama şiratül islam taruhul beyanda hepsi e, caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi peygamberlere kıldırdı namaz. Nafile namazdı. Ve imam oldu. Farz olmaz. Peygamberler vefat etmiş. Fa vefat edene farz kalır mı? E, Münyetül Musalli'yi de böyle zikreder fıkıhta. Onun için bu itiraz edenlerin şeylerine itibar etmeyin. Biz Efendi Hazretlerimizin efendim Mevlid meselesinde diyor. Şimdi Mevlid ayı geliyor. İşte Dundun biri kalkmış yine hocayım diye geçiniyor. İşte Mevlit Mevlit okuyorlar. mevlit dinliyorlar da. Bir de atmış da şuymuş da buymuş da e gittiler, bir tanesi böyle bizim sofil sovan yemezlerden biri. Medine'de de bunu söylüyor. Hatta Mustafa Efendi'nin dükkanına gitmiş rahmetullahi aleyh. Büyük veliydi. Ulan Vehhabim için nesin? Kovdu bunu sokağa dışarıda. Yani Mevlüt mi? Mevlüt'te ne var Resulullah Mehmet etmekte? Ne var? İşte mektubatta buna itirazıyor. Bunlar mektubatı anlamaz. Cahil bunlar tabii. E biz Mevlüt Kıraat'ı diye bir kitap yazdık. Burada bütün delilleriyle bunları anlattık. Bahattin Abi Sadr, Alâder Efendi'nin oğlu. E Mevlüt okurdu hem de makamla okurdu. Alâeddin Efendi babamız dinlerdi. İhsan Efendi hocamız buna şahitlik etmiştir. Ve dolayısıyla böyle şeyleri efendim mektubat'a dayanıp da sen e, anlamadan mektubat onu ne sebeple söylüyor? Toplanıyorlar işte gece uzun kalıyorlar. Tarikat derslerini geciktiriyorlar. Techçüdü kaçırıyorlar. Ev tarikat ehli olan olmayan birbirine karışıyorlar falan falan. Bu sebebi vurudu vardır. Yani ayet-i hadisi anlamak için sebebin nüzül sebebi vurut lazım. Sadece lügat hocalığıyla ibarelen olmaz. Ondan sonra biz mektubatta da bir şey olsa biz efendiye bakarız. Efendi kime bakar? Ali Hadir Efendi Hazretleri dört meze ona bakar. Mesela mektubatta parmak kaldırma işi nedir namazda? Yapmayın der. Halbuki sünnette var. İmam Rabbani yol açmamak için yanlış yapıyorlar falan meselesi. Ali Haydar Efendi Hazretleri ne yapar? Parmak kaldırırdı. Bizim efendi kaldırıyor mu? ya e kaldırıyor. Şimdi mektubata uymadı çünkü o şeyhine uyar orada. Mevlüt meselesinde de böyle oldu. Sonradan e, Seyyid Malik Hazretlerinin yanında bu kadar okundu, dinlendi efendi Hazretleri bu işlere bir etti ve dinledi kasideyi bir de okuturdu. Makamla dinledi. Bunlar dediğim yeni değil yani. E, bu efendinin bu dinledikleri 6-7 sene oldu, 10 sene oldu. E, dolayısıyla e, evvelce biraz bu işlere titizlik etmişti. Sonra bu işleri e, biraz daha geniş etti. ama enstrüman yasaktır biliyor musun? Defin dışında. Defin dışında enstrümanlara cevaz verilmiyor. Nafile meselelerinde de, nafileyle, cemaatle kılınan nafilede de efendim fetva vardır. Ben bunu hangi kitabımda yazdım? Benim kitaplarıma meraklılar var ama delillerini yazdım. Nerede yazdım acaba? Var mı bilen tane? sanne ne diyorsam? Şaban Risalesi'nde yazdım. Beraat namazı. Beraat gecesi kılınan namaza itirazlar çok oluyor. İlahiyatçılar şunlar mı? he? Şaban olacak. Yani he, olan ben Berat e, Şaban içerisinde Berat gecesi namazının da çok izah yaptım. Orada nafilelerin cemaatle kılınması hususunda da bütün kaynaklarını zikrettim. Hatta muhitı burhândan fıkıhtan bile yerini buldum yani. E, onun için biz burada Efendim hazretlerle evvelce görüştük. E, kılınabilir, kıldırabilirsin demişti bana da. Bu dediğim 15 sene evvel konuşuyorum, 20 sene evvel tesbih namazı falan öyle kılıyorduk. Hıfız namazı da bu kabildendir. Yani halkın kendi başına kılamayacağı. E mahrum mu olsun? Bu kadar ümmet hayatı boyunda kılamaz yani bu namazı. E böylece bakalım gücümüz yeter. En az üçleyeceğiz inşallah. Gücümüz yeterse beş olur, yedi olur. Allah fırsat verirse efendim, Allah'ım Celle Celaluhu hıfız ile bizi muhafaza eylesin. Zek Zekamızı muhafaza eylesin. Aklımızı muhafaza eylesin. İmanımızı muhafaza eylesin. Şimdi 43. farz. Neymiş? Verilen sadakayı başa kakmamak. Yani bir hayır yapıyorsun, birine bir iyilik yapıyorsun, ondan sonra işte ben sana şöyle yaptım, böyle yaptım şeklinde konuşmamak. Minnet diyeyim. Mi? Türkçede minnet başka manalarda anlaşılıyor ama Arapçada bu men kelimesi de geçiyor ama minnet olarak Türkçede biraz biliniyor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 bir ayak vurduk, tütü döktü, nasıl olursa bir adam da çok sadaka verdi, hayır yaptı ondan sonra e, gösteriş yaparsa başa kakarsa iyilik yaptığı adama eziyet ederse e, o zaman sadakasının sevabı batıl olur. Ne farzlar var? E tabi zaten biz iyilik yapmazsan başa dakakamazsın onun için e, zaten iyilik yapmıyorum ki onun için bu farz benden düştü. E, sen şimdi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 Mesela adam e, kızını istiyor birisi veya e, ortaklık teklif ediyor veya işte e, bir, bir şey, e, alışveriş yapılacak. E bu şimdi çözünde durur mu? Emanete riayet eder mi? Beni satar mı? İşte benim paramı yer mi? E, borcunu öder mi? Ödemez mi falan? Nasıl tespit edilecek bu? Evvelce e, ulema Akşamşeddin Hazretleri göynükte e, onun maktumları... Mesela neyle tespit ederdiler bunu? Camideki, camide durur veyahut adamı takip eder, namazındaki tadil-i bakar. Eğer patköt hızlı kılıyorsa, hiçbir işe girme. Hiçbir işe. Yani o adamın durumu sakat. Ne ticaret, ne alışverişi, her işte berbat olursun. Namazı doğru kılıyorsa yani tadil erken üzere, e şimdi tadil erken nedir? tadil erken nedir? İşte bunu da bilmek lazım. Bizim Bayburttu Raif amca vardı, Allah rahmet esir. Böyle ara sıra bir dengeyi bozardı, akli dengeyi, çıkardı Fatih'in kürsüsüne vaaz etmeye. Ya, millette toplanmış tabi sakalı cübbesi var filan, ama çok hocalığı birşey yok da işte. Zikrullah, zikrullah, zikrullah nedir dedi, Fatih de konuşuyor, millet de böyle bakıyor. Mü, müftü de, müftü gelene kadar, indirene kadar, o konuşur.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 Bak millet çıkmış çadırlara Efendim sallanıp duruyor sallanıp duruyor Allah Teala fazl-ü milletin bir kısmı da kaçmış Efendim Bir hurafe bir şeyler de çıkartmışlar tabi Hocalara da mal ediyorlar hocalar demiş falan Yok öyle bir şey Hocalarda da gaybı bilmez kimse gaybı bilmez Ora batacak bura batacak ne biliyoruz batacak ama E sallanıp durursa bir yer ne olacak? Adamlar çadırlarda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 serisine başlayacağız inşallah onda. 70 tane büyük günah var. Kimisi 2 3 hafta sürse düşünsene 70. 100 hafta mesela. Şey. E büyük günahlar. E günah büyük günah ne demek? Hani haram. E bunu öğrenmekte nedir o zaman? Bu da farz. E çünkü bilmecen kaçamazsın. E şimdi şu bugünkü derste okunacak meselede tabii sadece gö özellikle gösteriş değil de bu ayette geçiyor. Yani misalinde geçiyor. Yoksa esas mesele başa kalkma bak. Euzü <gülüyor> billahi minş-şeytanirracim. Bakara suresinde ya ey iman etmiş kullar la <gülüyor> sadakalarınızı yaptığınız hayırlarınızı iptal etmeyin. Yani boşa çıkartmayın. Ne ile? Bilmenni <gülüyor> başa kakarak vel eza eziyet yaparak. İşte ben sana şöyle iyilik yapmamış mıydım?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 Sadaka fazladan verilen zekat zaten farz. Adam zekat verse bile bir de iş istiyor ondan ya. Allah Allah. Ne iş bekliyorsun adamla Ne iyilik bekliyorsun? Veya sadaka verdin. E geldi adam istedi ben ona sadaka verdim. E tamam. Ne yaptın? Üstüne de diş kirası vereceğin. Eskiden biliyorsun iftarlara çağrılırmış Adamlar çok da yemekler yedirilmiş. Çıkarken de kesede birkaç bir şey de koyarlarmış para. Niye?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 <gülüyor> zekat verecek adam bulamayacaksın ya bütün hazineleri mübarek Riy şey, vatikan kabe'nin altında hazineler vatikan hepsini çıkartacak piyasaya dağıtacak dağıtacak adama ne kadar verecek götüremeyeceği kadar ya biz biz daha çok istiyoruz keşke kavuşsaydık da paraları canımız çıktı geçim derdine uğraşıyoruz yani hazretimiz keşke çıksa da gitsek oluk gibi para alırdık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 Ahirete, Ahirete senin parayı ki hangi bankada götürebilirsin? Cehenneme zabaştırabilirsin. Çok da cennete nasıl gönderir? Hangi banka cennete götürür parayı? Fakirler fukara bankası işte. Fakire verirsin, hesap Ahirette çıkar, cennette karşına çıkar. Şu aluna du'auna lil cennet. Zavandik de herhalde dinlemişim bu beyti Allah rahmet eylesin kabrünür olsun biraz şey hoş bir şey ne diyor sualuna duauna lil cennet. levum aleyna bil kabuli minne bizden diyor para yardım hayır isteyenler bizi cennete hesap açtıranlar davet edenler bizim hesabımızı taşıyanlar kabul ederlerse paramızı gayrımızı çok teşekkür ve minnet borçluyuz onlara sen şimdi ne yapıyorsun ulan ne nankör adammış ya Niye? Ya biz herife bu kadar zekat verdik, sadaka verdik. E ee, bizim kapıda kendi çöpünü temiz, bizim kapının çöpü almadı. Kıh. Niye alacak? Acayip bir şey. Ve hatta ya milletin ortasında karşılaştık heriflen şudur budur. Ya insan bir efendim eğilir, bir hürmet eder. Bu kadar para verdik herife. Hiç herif bizi tanımadı ya. Lan tanımasın dayı.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 sen çok zengin adamsın. Adamı da rezil etmekler, teşhir etmekler. Ne, ne terbiyesizlikler. İslam'da hiç yok. Ya. Ondan sonra benim, ben 5 lira istiyorum. 5 lira, bu sana az. Ne olacak? 5000 bin. Adam eziliyor, büzülüyor. İyi e, tamam falan. Ver senetleri de koymuşlar ne? At imzaları. Sadaka toplamaya bak ya. Kas geçti. Ondan sonra öbürü de çaylak. Yeni gelmiş çaylaklar var.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 Hiç İslamiyet'te böyle bir şeyler olur mu ya? Ondan sonra zorlan, Ayet-i Kerime'de وَلَا تَكُلُ وَمَّا لَكُمْ bil بِالْبَاطِلِ Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin Orada biri yalandan yukarı fiyat atsa öbürünü kandırmak için Yok teşvikmiş. Ne teşvik? Tekzip. Sahtekarlık mı o? Hiç olmaz. Bir tanesi de alışmış o e, diğer gruplardan gelmiş bizim e, Efendi Hazretleri'nin olduğu bir sofrada atmış böyle bir şey. Başka yerlerden alışmış ya, <gülüyor> yani açılış yapmış ki ya. Ondan sonra döndüler ona dediler sözünü ver. Cık, dedi o ben vermek için demedim ki onu. Niye? Öbür çaylakları tablamak. E efendim haber dedi ki bir adam bir şey söylediği zaman bunu yapmadığı zaman bu yalandır, harama girer. Yapacak. Yapar yaparsan yapmasan bir şey yok. Ama harama yaptığını bildi ha? Bir de cevap yaptım zannediyor ya o.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 Duvarlar yan yana, yukarıdan herif suyu açsa aşağıya iniyorsun zaten. Kürültüden uyanıyorsun üsttekinin suyundan. E şimdi burada bağıra bağıra çocuk var, çoluk var. E ben teheccüd kılıyorum. Eziyet yaptın burada. Komşu Yok. eziyet yaptın. Yani ibadet bile eziyetlen olmaz ya. Anladın? Sesli sesli Kur'an okuyor. E şimdi adam, geçen bana işte bu usta bir şikayet geldi. Meseleyi anlatmayayım yani. Uygun değil. E fakat şimdi mezarlığa gidiyorlar. Orada sesli okuyorlar. Yanda adam mezar. ya diyor, sesli okuyor diyor. E ben şaşırıyorum burada diyor. E bir de orada kabirde bir zat var, velilerden diyelim, rabıta yapacak. Yani diyor, rabıtan bozuldu, huzurumuz kaçıyor. Ne olur ben de bu işe bir el at. E ben de şey oldum artık ya, bana bir bakanlık versinler yani. Her işte, mezarlıklar, bilmem nesi de ben miyim ya? Yani şimdi bizim mollalar da cahil yani. Şimdi sesli sesli okuyorsun ha. Oradan adam gelmiş, rabıta yapıyor.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 O da ayrı bir şey ama koku da eziyet veriyor. He? Bizim bir lazu vardı Allah selamet dersen. Bir de dondurmacı Ahmet Efendi var Arnavut. O da getirmiş birkaç hanımcı bize davet verecekler. O da pişirecek Arnavut da diyor ki sokmam diyor eve diyor. Bahçe var orada. Ön alanda bahçede pişir diyor. Ya ben bunu sokmam diyor şudur budur. O da diyor ya diyor bundan insan diyor e, zorlanır mı diyor ya bu diyor. Yakama süresim geliyor daha diyor ya.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 Lâ يدخل الجنة منانٌ ولا عاقٌ ولا مدمن خمر ولا كاهنٌ Evet. Başka adı i var. Cennete giremeyecek adamlar. Kim? Bak şimdi. Sadaka verdiği halde başa kaktığı için cennete giremez diyor. Ula hiç vermezsem belki girme ihtimalim vardı yani.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 Ana babaya karşı gelen, ve müdminul hamri içki içmeye devam eden, vel mennânû bimâ ata Verdiği şeyi başa kakan İşte sana şöyle iyilik etmedim, şunu yapmadım, yazık sana şöyle sen benim şu işimi görmedin falan böyle eziyet yapan, bunlara Allah kıyamet günü nazar etmeyecek, rahmetiyle bakmayacak ve selâzetün lâ edhulûnel cennet Üç kişi de var ki cennete giremezler bunu bezzar rivat ediyor, hakim sahihtir diyor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 İncelediğin zaman çıkarırsın. Bir baktım, Kur'an'da buldum diyor. Ne diyor? لَا تُبْتُلُوُ صَدَكَاتِكُمْ بِالْمَنِي وَالَزَّىٰهِ Başka kara eziyet yaparak sadakalarınızı iptal etmeyin. Bu ayet-i kerimenin devamında tabii. Kime benzetiyor onu? كَلَّذ۪ي يُنْفِقُوا مَا لَهُ رِعَاءَ Bir adam ki malını gösteriş için veriyor. وَلَا يُمِنُوا بِاللّٰهُ الْيَمُ Allah'a ve ahiret gününe inanmıyor.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 işte o yetim meselesi, esir meselesi üç gün peş peşe hani geldiler ya iftarlık, savurluk ne dediler? iftar yok, savurluk yok, verdiler gelene verdiler gelene Hasan Hüseyin efendilerimiz gezemeyecek hale geldiler, üç gün yememişler bir şey çocuk cezaen sizden karşılık istemiyoruz teşekkür de istemiyoruz halbuki bizim de şimdi böyle bir yanlış şeyimiz nedir o? lan bir teşekkür etmedi be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 ee, böyle e, eskiden paralar böyle kağıt değildi. Altın, gümüş paralar olduğu için ağırlığı var paraların. Böyle atsan atılır yani. Şimdi kağıdı atsan önüne düşer tekrar. Efendim öyle şeyler yapmış. Fakirlere sadakalar vereceği zaman uzak menzilli atış yapıyor. <gülüyor> uzak menzilli atış yapıyor. Şimdi de yapıyorlar ya bazı. Atıyoruz efendim millet bir helva alacağım diye birbirini öldürüyor minareden çar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 Birisi sebil, su satıyor, fakir. Baktı onun haline acıdı, gitti ondan su içti. Hemen yanında korumalar var, şeyler var işte. Efendim çarçı pazarda satılan şeyden, e, su içmek falan bunlar e, sultanların, padişahların adeti değil yani bu biraz hem e, tenezzül olur, abes olur hem biraz heybeti kaçar, hem zehirlenme tehlikesi var falan falan. Ona bir şeyler söylüyor yani, niye yaptığını da anlamadılar. E, bin altınluk kese gönderdi ona.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 Hoca Efendi, yatsının farzında kıldırırken Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, emirleri tutun, yasaklardan kaçın. وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ Amellerinizi boşa çıkaracak işler yapmayın. Bir ehl-i sünnet itikadından çıksan ne oldu? Bütün ameller gitti. Şimdi diyalogçuların işleri bu kadar hayır dersin. zannedersin İslam'a hizmet gösterirler falan fakir fukara bakıyormuş gibi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 Fakat yazacağını tahmin etmiyordum. İyi cesaret. Eskiden bakanlık yapmış, diyanetin başına bela olmuş. Adamın durumlarını anlatıyor. Ama orada neler çıkıyor, neler çıkıyor, neler çıkıyor. Kur'an'ın yüzde yirmisine inanılmaz diyor ya. Oradan adam duyuyor, oradan telefonlar. Kimini kayda almış, kimini birine şahit tutmuş. Hepsi ispatlı. Neler yazmış yani. E şimdi namaz kılsa da olur. Oruç tutsun. Kur'an'ın yüzde yirmisi diyor. inanılacak gibi değil. Ya. Ya adam ne diyor biliyor musun? Şimdi diyor erkek ne alır mirastan? Tam. Kız ne alır? Zil de gelmiş, halil. Şimdi diyor bu ayeti nasıl anlatacaksın millete diyor? Onun için diyor inkar edeceksin, gidecek. İlahiyatçı bunlar. Hoca bunlar. Acayip bir mesele ya. Öbürü ne yaptı? Cariyeliği meselesini işte anlatmak zor. Ben bir anlattığım zaman onu bir saat anlatıyorum. Ama anlatmak zor, girmeyelim o işe. Ne olacak? Cariye diye bir şey yok. Nikahlamak şart. Lan nikahlamak şart olsa ayette hanımları ya da cariyeleri diye ayırmaz ki o zaman o da hanımı. Yok nikahsız cariye ile ilişkiye giremez. Yahu diyor sahabenin cariyeleri vardır, Resulullah'ın cariyeti vardı. Bana mı sordular diyor zina yaparken? Televizyonda. Süleymaniye'de imam olmuş. Bu kadar milleti kıldırdı. Tabi o vakit o kafada değildi ama ben duyuyordum. Duydum bunu ya. ya bunu izah edemeyiz. İnkar edelim. İnkar ettim bu kadar sahabeye. Zina ile suçluyorsun. Bana mı sordu diyor zina yapıyorsa diyor. Yani adamlar fıttırmış. Ameller iptal. Sevaplar iptal. Ahirete çıkacaksın, bakacaksın. Hoca, hafız, bilmem ne zannettiğin adam müşrik. Müşrik. İnkar ediyor yani onun için amellerinizi iptal ettirmeyin. Mutlaka dergide bu yazıyı okuyun, herkese okutturun. Çok önemli ilim bilgiler vermiş. Sayfalar vermiş, ciltler vermiş. Şura toplantılarını vermiş. Toplantıdaki şu cilcisav konuşmalar belgelenmiş Allah'tan. Allah'tan diyor, ben diyor kayıt almıştım ama iyi ki diyor kitapta çıktı şimdi cilt veriyorum diyor. Şu lafa bakın diyor. Avrupa'ya diyor her gittiğimde kiliseye gidiyorum diyor. Çok zevk duyuyorum diyor adam. Çok zevk alıyorum diyor kiliseden. Bunlar bunlar. Milletin başına bela oldular. Efendim yani ameli iptal ettirmeyin derken geldik nedir? Evvela iman. Ehli sünnet itikadı. Şirkten korunmak. Ondan sonra tabi işte başa kalkmamaktır. Riya yapmamaktır. Eziyet yapmamaktır. Bunlar yani daha bir teferruhata giriyor. Yukarıda da ciddi meseleler var. Yani Allah muhafaza eylesin. Müslüman gördüğümüz bazı insanlar iyi niyetli değil şirk içindedirler bizi kandırıyorlar milleti kandırıyor Allah hakikatlerin iç yüzlerini meydana çıkarsın fazla Keremli Ali Eren gibi adamlar olmasa e, orada bir şura yapmayı Bursa'da yine bir toplanmışlar bu da gazetecileri hep çıkartmışlar gazetecileri çıkarınca bu da gazeteci ama bu özel davetli olduğu için hocalığı da var bunu bırakmışlar Allah'tan Onunla sonra başladılar diyor şimdi. Ya bu İslamiyeti düzelteceğiz ama nereden başlayalım dedi. Fıkıhı mı düzeltelim önce, hadisi mi, Kur'an'ı mı düzeltelim dedi. Kur'an'da diyor çok kremer hataları var. Yani bunlar böyle. Bunların çoğunu bu piyasada itibar ediyoruz. Orada meşhur profesörler de var. Orada bir tanesi itiraz etmiyor. Çıt yok. Bu Hoca Efendi aleyhine itiraz ediyor. Bir de diyor bir adam çıktı diyor o da. Sağlık sendikası vardı. Mustafa Başoğlu muydu neydi? Adam diyor he? Mustafa Başoğlu he. Ya diyor adam ilahiyatçı da değil ama adam diyor kanım dondu demiş ya. Sonunda yok konuştu diyor. Allah rızası için. O kadar hoca var çıt çıkartmadı diyor. Söz aldı diyor. Kanımı dondurduz demiş ya. Ya ben böyle bir şeyler duymadım demiş ya. Siz nasıl Kur'an'ı tartışmaya açtınız ya. E, çünkü neden? İşine gelmeyen ayet olduğu zaman onu değiştirmek için çok ilginç şeyler görürsünüz. Allah Teala evvela imanlarımızı muhafaza eylesin. Ehl-i Sünnet itikadımızı muhafaza ediyoruz. sonra abdest, kusül, namaz, bize emanet ettiği sorumlulukların hepsini bir hakkın ifaya muvaffak eylesin. Ay. Ve Rabbim ufak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bozdurmaktan, iptal ettirmekten, şirke düşerek, riyaya kapılarak, eziyet yaparak, başa kakarak, iftiralar kulaklarına girerek... Amellerimizi zayi etmekten bizi muhafaza eylesin. Ay. Mübarek gece hürmetine Allah'ım. Ahirete çıktığımızda mizanda karşımızda bize hanesinde yazılacak bir şeyler nasip eylesin. Ay. Çünkü bir de çıkarsın bomboş ya. Bomboş. Böyle perişan olacaklar. Esas müflisler böyle parayı, malı, mülkü yananlar değil de hakikaten sevap umarak ahirete çıkanlar ama eli cebi boş çıkanlar mizanda bir hasenesi yok ya. Ama adam hep hayır yapmış. Yok bir hasenesi. Onun için mesele Rıza Mevlana'dan razı olursa o hal üzere olmak. Bunu da bitirmiş olduk. Şimdi vazifelerle ilgili efendim, bu çok güzel dergide yazılar var. Hakikaten bu ay ben çok beğendim. Ben ne yazdım? Allah Teala cennetle müjdelediği müminlerin sahip olduğu dokuz sıfat sayıyor. Bunu başka yerde yazılmamış şu an. ilk çıkıyor bu. Bu yazı. Dokuz sıfattan üçünü yazdım. Tevbe sıfatı, ibadet sıfatı, ham sıfatı, seyahat sıfatı. Bu seyahat o senin bildiğin gezinti değil ha. Seyahat neymiş o seyahat? Es-sâihûn. Bunları yazdım. Bir dahaki ay inşallah 5 sıfatı daha yazacağız. 9 sıfatı tamamlayacağız. İmam Rabbani Hazretlerinin eserleri çok kıymetli ilimler var bu. Şeyde Necdet Tosun büyük araştırmacıdır. Allah selamet versin. Osmanlı'da şehzadeleri öldürme meselesi var mı? Bu mesele ihtilaflı mı? Bundan dolayı Osmanlı ecdadımıza hakaretler oluyor mu? Bunun sırrı nedir? Bunu da Kemal Arkun ağabeyimiz Çok güzel ehli südet ve tarihçidir Büyüğümüz bizden yaşlı O zat da bunu yazmış Osmanlı'da şehzade katli Meselesinin aslı Çok ilmi bir yazıdır Mutlaka okuyun çünkü Yani ecdada söverlerken bir müdafaa etmek için bir ilim lazım Bilmediğin zaman Ya öyle mi dersin? Bu sefer sessiz kalmak da iyi değil Ali Eren ne yazmış Hocaefendi? Kur'an'ın binde birine bile inanılmasa iman ne olur? Bu yazıyı mutlaka okuyun, herkese okutturun Allah razı olsun. Ondan sonra geldik. Aşure günü okunacak dualar, kılınacak namazlar meselesi. Ee, bunlar, ondan sonra Safer Ay'ı giriyor ee, yani bu derginin son tarafında herhalde, onun daha vakti var. Şimdi biz Aşure gecesi neler yapılacak? abdest tazeleyip iki rekat namaz efendim diz çökülüp kıbleye yönelik vaziyette her birinin başında besmele çekilir 360 yüz atel kürsi Oho, hoca ben bunu yapamam tamam sana göre de var dişine göre bir şey buluruz bir muhallebi bakalım dişini kırmayacak şekilde efendim namaz var ne demiş o her rekatta fatihadan sonra üç kulüvallah iyi mi? ama yüz rekat <gülüyor> namazdan sonra yetmiş kere Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim istiğfarlar var falan falan peki şimdi dur bizim efendi hazretleri ne yapardı geceden elli kılsak gündüzden de elli ya mübarek berat gecesi on ihlas yine bu üç ihlas bu on ihlasdan üç ihlas arası ne kadar fark var biliyorsun mübarek adam bu yüz rekatta ne eder Üç yüz ihlas ediyor. Öbürü bin ihlas ediyor. Ne kadar fark var biliyor musun? Üç katı. Bu kolay. Evet. Şimdi ne diyor Aşağı annemize rivayet. Bu namazı aşure gecesi kılan öldüğü zaman kabrin amberle dolar. Kabre konan herkesin saçı sakalı tüyleri dağılır. Bu namazı kılmak nasip olanın kabirde tüyleri bile bozulmaz. Kabrinden çıkartıldığı zaman yüzü dolunay gecesi gibi nurlu olur. Kocasının evine hazırlanıp götürülen gelin gibi cennete götürülür. Şimdi geçen birisi yazmış orada Flash TV'de sorular. Ya diyor benim babam her sene dua aşure günü ölmeme duasını okurdu diyor. Gidip tırın altında kaldı. <gülüyor> Yahu kardeşim senin baban nasıl okurdu? Abdestli miydi, namazlı mıydı, kabul olun Ben onu bilmem. Bu sene okudun ne biliyorsun? Zaten öleceği zaman ne yapılır? Unutturulur. O ayrı mesele. Şimdi adamın tüyleri dağılmaz. Ondan sonra adam bunu kıldı da adam öldü. Giden mezarını da açar bunlar ha. Bir de baktı ulan heriften eser yok. Tüymüş her tarafı. Gitmiş. Ne olacak? Hoca yalan söylesin. Ulan hadiste yalan olur mu ya? Ya belki abdestsiz kıldı herif. Ne bileyim ben. Belki riya yaptı. Belki kabul olmadı. Amellerini iptal ettirdi belki. Şirke düştü. Ben ne bileyim. Sen doğru dürüst. Allah rızası için kıl. Ya kabirde dağılmamak için falan da değil. Allah rızası için kıl ya. Ama tabi kabirde de böyle kaportayı dağıtmasak iyi olur. Böyle bir derli toplu dursak, bir rezil olmasak o da iyi bir şeydir yani bazıları kefeni lekelenmiyor adamın nasıl adamlar var ya kefeni lekelenmiyor ya evet biz zaten şimdiden lekeli gidiyoruz adam temiz gittiği içinde görür. sen şimdi kirli gidersen kefen nasıl kurtulsun ya aşure günü namazları orucu var bütün sene oruç tutmuş sevabı var aşure günü oruç tutan ömrü boyunca oruç tutmuş gibidir bütün ömür oruç aşure günü orucu çok önemli bir oruçtur. Biliyorsunuz teheccüden sonra en kıymetli namaz, şey farzlardan sonra en kıymetli namaz, gece namazı, oruçların Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayı orucudur. Muharrem ayında en önemli günü aşure gündür. Yani ne gün olmuş? Pazartesi. Yalnız Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye geldi, Yahudiler oruç tutuyor. Dedi niye bunlar tutuyorlar? Musa aleyhisselam bugün kurtulduğuna inanıyorlar. Şükür için tutuyorlar. E Musa benim kardeşimdir. Biz onlardan daha yakınız Musa'ya. Onlar Musa'nın yolunu bozdular. Biz ne hakku bi mucammin. Biz de tutalım. Tuttular. Fakat kafirlere benzeme durumu olmasın diye ertesi seneye yaşarsam dokuzu da tutacağım buyurdu. Ama vefat etti, yaşamadı sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bize ne oldu? Vasiyet oldu. Tek tutmamak için ya pazar Pazartesi yaparsınız. O daha iyidir. Ya da pazartesi Salve Hoca. Efendim bu pazar biraz uymuyor şey olarak. Hanımla kahvaltı yapıyoruz bir gün. Biliyor musun şimdi? <gülüyor> o da oruç. Bak birbirinin suratına sabah sabah. Olmaz. He, kavga gürültü çıkar. Onun için tamam. Esas aşure gün ne gün? Pazartesi madem. E sen ona salıyı da eklesen sünnet yerini bulur. Ama öbür türlü mecbur olsaydı pazar mazar bakmazdım derdim ama pay var da sizin için zora sokmayayım. Yani salıyı da eklesen olur. Yani 10-11 oluyor o zaman. Bu şekilde tutulur inşallah Rahman. Aşura günü orucu e, tutan efendim birçok peygamberin sevabına ortak olur inşallah. Güneş doğduğu zaman gusül abdesti alınır. Yeni elbiseler giyinir. Bir avuç su alınır. Onunla başını sıvazlar, meseder gibi. Sonra duası var. 53. sayfada bu dua konur. Sonra efendim, iki rekat aşure günü namazı. Fatiha'dan sonra ayatel kürsi. İkinci rekatta sonra Haşr Suresinin sonu. Yani Levenzelna. Onu çoğunuz biliyorsunuz. Namazdan sonra Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem sallevatü şerife. salli aleyhi ve Muhammed ve aleyhi ve sellem. Sonra duası var. 53'te başlıyor ama Yok bitiyor. Tamam. Üç satır bir duası var. Aşure günü namazının duasıdır. Aşure günü başka namazlar var burada. E, ikinci madde, üçüncü madde dualar var, namazlar var. Dördüncü madde. Bunları bir de ne var biliyor musunuz? Düşmanlarını razı etme niyetiyle bir dört rekatlık namaz var. Bu namaz irza-i husum. Yani haklar var ya haklar. Ahirette dalacağız birbirine. Bir adam bu namazı kılsa Allah o hakları ödüyor, söz veriyor yani ödüyor, adamları razı ediyor bundan. Bu da mahşerde tutuklu kalmıyor. Ama tabii elden gelen hakları tanıdık, bildikleri ödemek lazım. Kaybolur, eder, adam helal etmez. Bazı inatçı adamlar var. Kidersin helal et, etmiyorum. Yahu 5 lira mıdır? Beş bin vereyim, ahirette görüşürüz diyor. Ne yapacağız şimdikini? Ha böyle de durumlar olur, bu namazı mutlaka kılsın kul hakkı için. Bu elli dördüncü Bu namaz e, Şiratül İslam'da da geçiyor. Kaynaklarını yazdım. Düşmanları razı etmek niyetiyle kılınıyor. E, bu namazda Allah Teala kabrin şiddetlerine kurtarıyor. Davalılarının kıyamet günü ondan razı edeceğini vaat ediyor. Aşure günü bu da kılınabilir. Bu senenin başka günlerinde de kılınıyor. Onlara bakarsınız. Aşure günü yani beş Aralık Pazartesi günü Okunacak dualar. Ee, Subhanallah mil el-mizan diye başlayan bir dua var. Bu çok, kaç kere okunuyor? Yedi kere. Bu duayı aşure günü okuyan, o sene ölmez diyor. Eceli geldiği sene olacak, okumaya muvaffak kılınmaz diyor. Nasip olmaz diyor. Ama şimdi, hemen gidip adama sen okudun mu duayı? Dergideki, Okumadım. Bu sene gidersin sen. <gülüyor> Adamlara böyle evham yaptırmayın. Biz okuyamayan bu sene ölür demedik ki. Okuyan, bir vade veriliyor yani. Uzatma da var. Ama eceli gelene okumak nasip olmaz. Bu ayrı bir şey konuşuyorum şimdi. Farklı. Bu dua 55. sayfededir. Ben mi uydurdum bunu? Muhammed İbni Abdülhani Eddavud'il Kettan Hazretleri mecmuasında zikrediyor. Şeyh ebul bekal o İbni Ferhundan, El-Mesalül-Melfuza isimli eserden. Ben de bunu kaynak vermişim. Bu kadar alimden almışım. İbn Abidi'nin torunu, Şam müftüsü, büyük alim Ebul Yusur Abidi'nin kitabından aldım ben bunu. Ben de bunları gazetelerden toplamıyorum ki. Mübarek insan, itikat et, iman et, oku. Allah uzun ömür versin. Ama hoca ben zaten canımdan bezmişim, intihar etmek haram olmasa gideceğim, köprüden atacağım diyorsan okuma. Fark etmez. Yani okumak şart değil. Aşure günü, 70 kere bir duba var günahların affı için, o meşhur. Hasbiallahu ni'mmel vekil, ni'mmel mevla, onu 19 okursunuz. Şihabettin Süreverdi Hazretlerinden bir dua naklediliyor. O sene başı duası ile beraber. Aşure günü bütün peygamberlerin atları anılarak. Arapça bilmiyorum. Türkçesini oku. Manalarını yazdık. İşte şu peygamberi kurtaran, şu peygambere şöyle, şu peygambere böyle. Bana da bir iyilik yap ya Rabbi dediğin zaman o kadar peygamberin kurtulduğu günde biz de kurtuluruz inşallah. Aşure günü imkan dahilinde yapılması efendim uygulanak hasletler, nafile namazlar, oruç, akrabayı arayıp sormak, sadaka vermek, boy almak, göze sürme çekmek, bir âlimi ziyaret etmek, bir hastayı ziyaret etmek, yetim başı sıvazlamak, çoluk çocuğa bolluk yapmak. Çoluk çocuğa bolluk yapmak. Ha bak bu hadis denenmiştir. Ulema evliya diyor ki, 50 senedir denedim, aşure günü eve bolluk yaptım, yani erzak merzak, meyve, bir şeçere, neyse ve hatta hanıma bir haçlık çocuklara bir hediye, 50 senedir evime darlık girmemiştir diyor. Aşure günü evine men vesse'a ala iyalihi yevme aşura vesse'allahu alisaira seneti bütün sene bolluk göreceksin inşallah. Mübarekler, geçim derdi çekenler, helal rızık arayanlar, aşure günü bolluk yapmak, tırnak kesmek, bin kere kulüvallahat okumak. Tabi namazda okuyamasan da namaz dışında da olur. Bunlar aşure gününün faziletli amellerindendir. Peygamberlerle ilgili kıssaları Cumartesi akşam Bursa'da sohbette anlatırım inşallah. Canlı yayından bilmiyorum. Radyo veriyor mu onu bilmiyorum ama internetten veriyoruz. Oradan canlı yayın yapılacak. Allah Teala fazl keremiyle kavuşmayı nasip eylesin. E, e, Men ehya leylete aşura Allah maşa kim aşura gecesini ibadetle ihya ederse pazarı Hazart'e bağlı en az teheccüt kılın bir şey yapın. Ya sız sabaha cemaatle kılın bari. Aşure gecesi ibadetle kim ihya ederse Allah onu ihya eder. Ne kadar ihya eder? Adamın istediği kadar değil. Allah dilediği kadar sonsuz abad eder. Böyle bir ihya var inşallah. Rabbim taze hayat versin. Sağat afiyet versin. Rabbim hayırlı uzun ömür versin. Ömrümüze bereket, rızkımıza bereket ihsan etsin. Ailemize huzurlar, bütün Müslümanlara Ehli İslam'a yardımlar eylesin. Suriye'yi halas eylesin. Yine bugün 15 kişi öldürdüler. Oradan devamlı Allah bu şialeri devirsin Allah'ım. Bunların düzenlerini devirsin Allah'ım. Fazl-i Kerem ile Ehli Sünnet'i vatanlarında rahata erdirsin Allah'ım. Mübarek Aşura Gecesi hürmetine Muharrem-i Şerif ayı hürmetine Allah Ehli Sünnet'in mallarımızı, canlarımızı, ırzlarımızı haysiyetlerimizi, kafirlere münafıklara Allah haram eylesin. Muharrem hürmetine haram eylesin. Amin. Evet. Şimdi bazı dualarımız var. Kısaca dualar yapalım inşallah. Bir de okuyacaklarımız var. Hastalar dua isteyenler var. Kısa. Ama hepinize lazım. Hepimize faydası var. Mübarek Cuma gecesi ilim meclisinin sonrasında cemaat yapılan dualar reddolmaz. Amin. Sübhane Rabbin Ali'l-Aleyl-Va'bilhamdülillâh Rabbil alamin. Salatu ve ala Seyyidil Murselid. Muhammedin ve Aleyhi ve Sahibi Allahümme inna ne se'elüke al-cenneh, ve ne'uzebikü Allahümme inna ne se'elüke rıza'ka ve al-cenneh, ne'uzebikü nar Allahümme inna ne se'elüke al-cenneh. ma qarrabe ilayha min kavlimu amel. Ve ne'uzebikü ma ilayha Muhammed sallallahu te'ala sellem. Ve ne'uzebikü ke min ve entel müstağfurun ve aleyke'l belaghu la havle ve la kuvvete illa billahil Amin Allahumma inna eseluke minel hayri kulli ajili va ajili ma alimna ma lam kulli ajili va ajili ma alimna ma lam na'lem. Allahumma ma qadereytena min qada' fec'al akbata ve rşada. min ve Allahumma rabbena atina nurana ve'afil lana innaka Ya erhamer rahimin ya ya her işte akıbetlerimizi güzel eyle ya Rabbi. Dünyanın rusvaylığından, ahiretin, azabından hıfzayla ile Rabbi. Ha gecesini gün ihya edenlerden eyle. O günde halas buyurduğun enbiya, evliya gibi bizi de kurtar ya Rabbi. Nefsin, şeytanın şerrinden halas eyle. Maddi manevi dertlerden, sıkıntılardan çıkar, feraha çıkar ya Rabbel alem. Fazl-ı kereminle ya Rabbel bizlerin Muharrem ve hürmetine ya Rabbi. Namazlara, ibadetlere, cemaatlere devam, sebat istikametle müşerref eyle. Ailelerimizi yâre ile, itaatkâr ile evlatlarımızı sâlihin sâlihâta ilhâk ile ehl-i sünnete yardım ile imanlarımızı muhafaza ile ahirette kulaklarından kalası olarak temiz çıkmak nasîb eyle, kabir azabından muhafaza ile nafile namazlara, müstehaplere, sünnetlere, ya rabbel alemin, e, meşgul olacak kadar kuvvetler, imkanlar, fırsatlar, ihsan eyle, zikrine, şükrine, güzel ibadetine karşı bize yardım eyle, ya Rabbi nefsimizin eline terk etmemizi, Ya Rabbi fazlul kereminle ya Rabbi. Sen fazlul kereminle hakkı hak göster ona uymak nasip eyle. Batılı batıl olduğunu anlat ondan sakınmak nasip eyle. Amin, Amin efendi hazretlerimize hayırlı uzun ömürler. Amin. Ömrüne bereketler ihsan eyle. Amin. Başımızdan eksik etme yokluğunu gösterme. Ya Rabbi onun şanı şerefini düşürmek için uğraşanlar. Yok efendim unutuyor, şaşırıyor, hastadır ondan iş çıkmış tarikatı bozduracaklar onun eliyle gibi böyle uyduranları dilsiz eyle ya Rabbi. Amin. Sustur bunları ya Rabbi. Şerrlen iptal eyle ya Rabbi. Efendimiz Hazretin ritikadımızı, muhabbetimizi günbe gün ile ya Rabbi. Amin. Ne iftiralar ya bu? cemaatleri karıştırmak isteyenler varsa hilelerini başlarına döndür ya Rabbelan. Geldikleri yerlere geri döndür ya Rabbelan. Amin. Amin ya Rabbi huzur üzere, sükunet üzere efendi hazretlerimize, dostlarına, evliyaya karşı, itikat üzere yaşayıp ölmek nasip beyle dünyada himmetlerinden, ahirette şefaatlerinden mahrum eyleme ya Rabbi alemin amin bi hurmet taha ve yasin evet hastalar, dua isteyenler var Hacı Ramos efendi hanımı, çok dua, zikir el kadın ameliyat oldu acil şifalar ihsan eyle ya rabbi dertlere devalar ikram eyle fazlu kereminle ya Rabbi alemin mahkemesi olanlara hayırlı muvaffakiyetler ihsan eyle Yunus Etemoğlu kardeşimiz ya Rabbi hayır üzere neticelendir yavım. Her işte akıbetini akıbetimizi güzel eyle yarab. Ya Rabbi hayra çevir ya Rabbi alemin. Fazlü kereminle batıl kararlar alınmaktan muhafaza ile. Ya Rabbi Aşçı Osman Efendi abi'miz e, vefat ettiler. Sen ona rahmet eyle, kabrine nur ile, Efendim insanlara hoş davranmasının hukukundan dolayı Müslümanları sevmesinden dolayı ilk bizlerle ilgilenmesinden dolayı kendisine hayırla mükafatlandır ya Rabbi Amin ruhu için bişahadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühu. Hediyelerimizi isale ile kabrinin nuru ile. Ya Rabbi Suriye'de 4000'e yaklaştı. 4000'i açtı şehitlerimiz var. Ehli sünneti mezbaha gibi kesiyorlar. İran şialarda gönderiyorlar efendim, adamlarını, ehl sünneti doğru atıyorlar. Sen bunlara fırsat verme ya Rabbi. Bütün Filistin'de, Gazze'de, nerede zulme uğrayan varsa, halasayla ya Suriye'deki şehitlerimizin, özellikle bu bugün, dün, on beş kişi daha şehit edildi. Hepsinin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed'e abdu ve resulü. Hediyelerimizi isal eyle, amin. Allahümme, salli ve sellim, ve barik, ala seyyidina, Muhammedin el Nabi el Hümey, el Habi el Gal el ve el ve el Cappi. El ve el Salam ya Rasulullah, el Salat ve el Salam ya Habib Allah, el ve el Salam ya ve Akhirin. Ve İla şerefe Nebi sallallahu aleyhi ve ve ruh ruhina amam